Bismillahirrahmanirrahim. Salli aleyhi Muhammed. İnşallah konumuz dinde istikamet, dostur olmak, doğru bulmak yani. Önce kişiye doğru yolu bulmak orada gitmek gerekiyor. Bir insan doğru yolu olunca yavaş yürüse zamanla kişi bu ulaşır. Allah yanlışlık yanlışlardaki kişi girmişse iş işte tabi sonra perişan oluyor böyle. Bize Mevla buyuruyor Fusya suresinde Bismillahirrahmanirrahim İnne'ni kadir Rabbinallah İnne lezine kadir Allah. İnne Arapça'da mutlaka muhakkak ki yani kesinlikle anlam edilir. Rabbimizin her kelamı haktır, kesiyendir, mutlaka muhakkaktır. Böyleyken bizim evrim ne yapıyor? Bir vurgulama yapmadan ben. başlıyor böyle başlayıp öyle. İnnellezine muhakkak ki şu kimseler. Kalu dediler bunlar. Ne dediler? Rabbin Allah. Allah bizim Rabbin dediler. Allah Rabbimiz dediler. Önce Allah'ın cezalini İkrar ediliyor, rububiyet diye. Rubiyet. Allah'ın rububiyeti. Rab terbiye, mürebbiden geliyor. Yaratan, yöneten, feşeyen böyle. İnsanı, her türlü varlıkları zirveye kemal ulaştırar Mevlam vereceği. Hizmi varlık kendi Dünyaya gelemiyor. gibi bir varlık. Mutlaka bir yaratıcı var. Burada. Yaratıcı var böyle. İşte bu noktada aldığı anda var böylece. Allah'a göre. Böyle. Yani gerçek hak yaratıcıyı bulamayanlar Allah korusun böyle. Ne yazık ki ömrü boşalışıyor. Dünyada çok kısa dünya yaratı böyle. Çok fani dünyada böyle. Kişi dönüm bir geçmişine baksın. Hatta yola giderken bile, uzun yola gider bir insan arabaya giderken mesela bir mola verir de bir geriye bakar. 100 km'de gitmiş ama unuttuğunu böyle. Önde ne var 20 km, onu uzun gelir e geçmiş zaman geçti mi? Kısalır, kısalır bir nokta olur böyle. Hayat da böyle işte böyle. İnsan ben o sona yaklaşınca Hele sonra gelince, kişi ecel yasına başına koyunca, ne kadar uzun ömürlü olsa bile, işte geriye bakınca ne yaptı? Hiçbir şey yapmadık. Hepsi boş böyle. Bir hayal, rüya böyle. Ama o alem, son olmayan bir alem böyle. İşte biz yarata Rabbimizi bulmak, onu evvela ikrar etmek böyle değil, ikrar Biliyorsan Allah'a Teala gelebilirse bile ama dili ik ikrar etmezse bunu iman etmiş olmuyor. Mesela Ebu Talip peygamber amcası. öz amcası Ali Sema Peygamberi seviyor. Elinde büyü büyüdü Ali Sema Peygamberin peygamber olduğunu peygamber biliyordu. Muhtemelen. Biliyordu. Ama dili ikrar etmedi bunu gerece. Yine yani arkamdan bana kameri güler dedi böyle. Onun tasladığı iman edemedi böyle. Demek ki ne gerekiyor? Kalben iman, kalben tasdik iman, dile de bunu ikra etmedi. Bu mutlaka gerekiyor böyle. Süm meslekavmi ondan sonra da müstakim oldular. Önce iman. İmansız bir kimse ne yaparsın yapsın hal etmiyor. Uğud harbinin en böyle kritik bir anında bu Savaşı'nın en kötü zamanında ama artık yani bir bozuluk oldu, şu bu oldu ortada karıştı Rüste hatta yalnız bile kaldı bir ara bir Yahudi geldi Yahudi Hakkı'ya biri geldi Uğuz'a geldi karşıdan bağırdı Ya Allah iman edeyim hemen savaşa gireyim mi? Yani iman etmekte bir zaman bile çok kısıtlı böyle. Harp çok kritik bir anda savaş. O yüzden böyle. böyle. Ya, önce iman edeyim, hemen savaşa gireyim mi? Hayır. Önce imanet, sonra savaşa girdi. İmanet de kimsesi i̇man savaşa girdi ve şehit oldu. Böyle böyle. Hatta asl Enes bunu şey barışçıl bazı insanlara böyle hiç namaz kılan kim cehalet geçecekti böyle, hiç namaz kılmadan böyle. Onamaz fazla olmadı. Hatta. Arzalanmadı. Demek ki önce mutlaka iman inanç gerekmektedir. Yani. İman ne kadar kuvvetliyse, iman kuvvetliyse, ise kuvvetliyse iman, iman kuvvet deniyor mu? Kuvvetlenir mu? Kuvvetlenir böyle. İlmel yakın vardır. Anır yakın, hakkı yakın böyle? Önce ilmel yakın. Kimse bilimsel olarak insan Allah bilmesi gerekir bilimsel olarak böyle. Yani şu Alem evren'e bakınca tek bir yönden yönden diriliyor alimdir böyle. Yoksa boş boş olsa Güneş alır başını başkere gider, galaksi miyor başkere gider, bulutla karma karışık olur, yıldızla karma karışık olur. Her insanın yaratılışı ki ana kanında hücrelerin her birinin yönü şaşmadığı yönüne gidiyor hücreler ana kanında. Gözresi göze göze gidiyor böyle. Hatta iki göz var eşit bir yere gidiyor böyle. Ayaklara eşit gidiyor böyle. Eğer bir karışık olsa yani haşa Allah'ın cilesi alıyor ana karındaki o cenine fetüse Allah'ın haşa böyle bir güç kudreti yetmese ne oldu? karın bilirisi olur böyle. Karıma karşılığı şey olur böyle. Başlı göz aya belli olmaz böyle. Yani bir irade ilahi kudret bir tasarruf burada böyle. Orada Kim Elyam buyuruyor Elleziye halakake Fesevvake Ellezi Allah sen yarattı Fesevvake Tesviye. Bak düzenleme böyle, düzenleme böyle. İki göze aynı eşit hücre gidiyor. İki ayağı gidiyor böyle. Ayağın bir uzun olsa, bir kısa olsa insana suyur muhtemelen. Hele dişlerin çıkmasında diş çıkarken çocuğun çıkarken vereceği, yani her şey boş boş olsa ne olabilir? E, Dişin bir bir uzun olsun bir kapamaz bunlara vereceği. Öndeki keskin diş, yandakilere dakikaya başka, arkadakilere başka, altı aynı şekilde bir böyle yazdı bunlara vereceği. İşte bu nedir? İlmeye yakın dönüyor buna. Tabi bu şey dağılırsa işine gider böyle. Eğer bir insanda ilme yakın derecesi olmasa imanı taklit ediyor ona. İman takdid diye böyle. Allah varmış öyle düdü babamdan, neden de böyle. Allah var Allah bilmiş böyle. Ahret varmış. Ufak bir rüzgar fırtına ya yani bir din sistemin ufak bir sözü, çiğet ambelesi hem iman çıkarıp deniyor Eğer iman en aşağı ilme yakın derecesine ulaşmazsa İman takta kalırsa ufak bir hezeyan bir azgının sözü kafirin sözü kişi o da çıkar atak olsun. İlmel yakın deniyor ona. Yani insan kendine baksın. Kişiler etrafına baksın. Önce iman tabi onda artıyor. iman artıyor. İmanı zevki var. Iman İstilali deniyor. Çok kurallar bunların da aşağı tarafı bu şekilde. Biraz da imanı zevki deniyor. İmanı zevki. Bu nedir? Allah sevgisi Celleşah Allah sevgisi Celleşah adı. İşte bu Allah sevgisi gelince iş değişir. Şimdi bir çocuğa, bir ufak böyle. Biri bunun kandırma çalışsa, mesela bir kadın şak olarak da böyle, mesela ne olayım, size benim şey işte kızım ol, benim oğlum ol, ben sana şunu şu alırım dese, ne dese desin, ne yapardım? anne mi ister ne hemen anne sever. Neden? Anne sevgisi fıtri, fıtrat ama anne sevgisi sana vereceği böyle. Şey Bana vereceği. Şey. İnsan da böyle Allah sevgisi olsa böyle fıtri olarak imana zevki deniyor buna işte. Kul Allah deyince bundan kişi bir şey alabilirse. Alabilirse demelan bile vücüd kulubu, meşiyet kulubu. Kalple celal olsa kalp, ulperse kalpler. Allah Kudn'a apar yani dünya berey gelsin, başını verir canlı verir bütün malını verir her şeyi göz alır neler bir haberci gibi eha, eha, Allah bir Allah bir Allah bir den i̇şte İmanı zevki iman istilali böyle yani imanın taqtte kalmaması da gerekiyor hadi kanması gerekiyor. Tabii iman Hele son nefeste çok delikli muhtemelen. Şeytan gelir karşısına şu bu karşısına gelir kafası karışır ki buna denir sekirahat-ı ölüm sarhoşluğu acısı vurur kendisine kendisine kurtaralım Allah'a korsan böyle. Muş Mevlam buyuruyor önce Rabbin Allah diye bunu gerçekten kabullenme tek otoriter yani aleme Rabbi olan Mevlam haliktir, hallak alemdir Süm ve sekamı, ondan sonra istikam et. Allah'ın emrettiği yolda, Kur'an yolunda, doğru yolda yürümek var. Bunu İki şey vardır, kitap, sünnet. İki, İki rehber var, kitap ve sünnet. Bir Eylül'dah şöyle buyuruyor, Gönüme ne gelirse gelirsin diyor. İlham gelsin gönlüme diyor. Ne gelirse gelsin diyor. Onu ben tanımam böyle diyor. İki tane adil şahide danışırım, İki adil şahide danışırım diyor. Onlar tamam derse uygunlar. Ya bunlar diyorlar? iki adil şahide biri Kuran diyorlar. diyor. Eğer kura uymuyorsa o gelinme şey o demek şeytani diyor. Abdülkadir Hazretleri bir giderken bir sefere tabi talebeleri de, müritleri de yanabaşında, böyle gidiyorlar. Namun vakti gelmiş, namaz kılacaklar. Abdülham'ın diyor, mala veriliyor. Namaz kılarken, yeri gök arasından bir ses geliyor. Ey Abdülkadir kulum, artık beslen razıyım, artık namaza gerek yok, bırak namazını. Çoğu namazı bozuyorlar. Artık Allah bizden razı oldu, diyorlar. Tabak-ı Kadir devam ediyor. Bir olgun müritlere devam edin, namaz ediyorlar, selam veriyor. Ey Melun diyor. Ey Melun defol oradan, böyle. defol oradan beri diyor. Şeytanmış ya. E gök arasında bir tahtıya oturmuş, tahtıya oturmuş, şeytanmış. Melun defol oradan beri diyor. Şeytanın yere geliyor, Abdülkadir. Allah'ın ne olmasına söyledi. Ben çok işi buradan kandırdım, çok veli, veli buradan kandırdım. Siz ne bildi benim şeytanoğlu ne bildin diye böyle diyor. İki şeyden bilinmiyor mu yani. Biri Allah mekada münezzehtir. Sen bir benim nasıl mı ben, İkincisi mevlam diye bize buyuruyor diye hatta etarar yakın. Yani ölünceye kadar Allah bizi böyle buyuruyor. Allahın yalanlamaz mu ise i̇şte imanı kamil deniyor bunlara iman yakın deniyor iman imanı zekî diyor bunlara. Yani kişinin iman yolunda bir muhalebi, siri i bir olması, yolcu kuru imanlı olmaz böyle. İbadetin çokluğu o zaman boşa gidiyor böyle. Evet, oruçlar, çok tesbihatlar, çok şefer. her sene ömrüye gider. şunu bunu yapar ama imanı zayıfsa hemen yolda insan ciğer Allah kurtar böyle. Te zil aleyhi melek. Şimdi bunların tabii bir mükafatları da var. Gerçi bu ate insan bir şey beklemez. Kuluta bir şey kulu, insan bir talebi isteği olmaz aslında böyle. Ki Allah işinecek. Allah severek olur böyle. Ama Rabbim kulunu boş bırakmıyor tabii böyle. Te zil aleyhimül meleketu. Teteniz iner, iner, müzi eder, yani gökten melekler geliyor. Düzül gökte aşağı inmanlarına geliyor, düzül melekler gelirler. Aleyhim bunların üzerine melekler ne zaman üç halde, bir ölüm halinde, artık ejasına başını koyduğu, dünyayı artık seçemiyor, gözün nuru gider, göz mallaşır. En yakının, torunun, oğlunun, kızın, ben bazı bazen gelir gelir de e, Bakar mat, göz göremez, göz matlaşmıştır yani gözün beyazı bulunmuştur üzerine Nur gitmiştir gözünü. Artık sen kimsin de seçemez bunları Kapısı karıştır, hatırlamaz bunları Ama öbür alemi artık görmeye başlar İki alemi birden olmuyor Olmuyor böyle, buradan böyle kesildiği kadar O alemi görmeye başlar Tabu anda Allah korusuna şeytan da gelir, cinler de gelir, annesi babası yakınlar da gelir, azap meleği gelir, rahmet melekleri de gelir. Ebele. Bunlar rahmet melekleri dinliyor bunlara efendim. Rahmet melekleri bunlar. Gelirler. Ölürken birincisi. İkincisi mezara konduğu zaman. Kabre kondu, üzeri örtüldü. Herkes döndü gitti muhtemelen. Yani en zor an o böyle. En zor an böyle. Her insanın yakını vardır, şevresi vardır, ahfadenin nisli vardır, komşu arkadaşı vardır. ele bazen tabii daha fazladır. E cenaze, de tantana olur, şahşal olur. Artık konvoylu arabalar şunlar bu takur tukur, şunlar bunlar olur. Böyle patrik götür. Tabii güzel, sesli bir gelirler, bağırıp bir şey okurlar. Ama sonuçta aldı muhtemelenler. Mart yağmuru gibi böyle. Bir patroya gürültü. Elle kaldı sıfır sıfır muhtemelenler. Kişi kaldı yalnız sonunda muhtemeler. Her İlkinden sonra kısa günlerde bir gömüldü mü? Ben çok duygulamıyorum onda. Be. İlkinden sonra be, kısa günlerde. iki namazı kullanıyor camide. Yalnız namazı kullanıyor. Mezarlara git. Bir gün işi oluyor, okunuyor, şu bu derken böylece. Baya bir zaman geçiyor. İşte güneşe bakıyor. Güneş bayağı aşağıya böyle Biraz da batacak güneş muhtemelen böyle. Gece olacak. Kişi tek başına kabrinde kalacak muhtemelen böyle. İşte o zaman onunla ilgili ameliyatlar geliyorlar. Güneşler geliyorlar baklarında. Geliyor ameliyatlar böyle. Üçüncüsü de kabrinden kalkacağı zaman böyle. İkinci su üfürüldü, kabrin çatladı. Her insanın kabrinde bedeni oluştu, gelişti böylece. Her insan böyle. E olabilir mi böyle bir şey? Oluyor muhtemelenler. Mesela patates, pancar, yer altına gömülüyor. Bir şey görünmüyor böylece. Ufak bir yeşil üzerine böyle böylece. Altından, yer altında olur böyle. pancar olur muhtemelen. Pancar olur böylece. Böyle. Topraktan oluyor bunlar İnsan neden yaratıldığı topraktan? Bizim aslımız, ham maddemiz toprak maddeleri. En önemli de şunlar, bunların isimleri tabi buna isim veriliyor bilinç bugün mesela zamanımızda. Farklı, değişik toprak maddeleri adlandırılır. Yardımcımız böyle şey. Nasıl insan yaratılıyor topraktan? E, biraz düşünsek, yani akıl bunu bulur muhtemelen. Göz bunu görüyor böyle. Nasıl mı oluyor? Önce kuru toprak bir şey yaramaz bunda. Onda ekin de olmaz. Ağaç yetişmez bunda böyle. İnsan bunda olmaz şey. Ne gerekiyor? Su, yağmur suyu lazım var orada. yağmur gelecek bundan Rabim gerçekten yağmur indiriyor. Ki o yağmur suyu, yerdeki suya benzeyecek mi? böyle. Hele şimşer çakıyor. Gölülüyor böyle. Gazlar farklı oluyor, şu oluyor, bu oluyor, kim olsa ne işlem oluyor böyle. Bir... Laboratuvar oluyor onda atmosfer. Ner oluyor böyle? O işim çıkacak ki ısı lazım bari Isı lazım bari. Bulutlar karşı gelecekler, karşılık bulutlar gelecekler. Artı eksik bulut olacak, karşı gelecekler. Ara olacak arada bunun boşalması için kurat olmaz. İş çıkacak makro atomlar böyle. İletken lazım arada. Sonra ne oluyor? Toprak bu süre birleşiyor. Ad oluyor, çamur. Elimize bulaşsa eyvah, yıkarılma oldu böyle. Ama o da amma demiz mutlaka oluyor böyle. Sonra yine oğluydu böylece. Çam oluyor böyle. Bu çamur ne oluyor? Emiliyor. Kim emiyor bunu? Biz kökleri. Biz kökleri böyle. tüyler tüyleri var bunları. Emici tüyleri var bunlar. Biz kökte birkaç vardır kökleri böyle. Gereken ama gıdası vardır. Elemente farklı her şey böyle. Her şey olası böylece o kıvrılır, oraya gider, buraya gider, gerekeni bulamadı mı? Olmaz mı? Da? Burada bu topraklarda bu şeymedi bu? Yok yok orada gıdası orada. bulur, emer eme muhtemelen. Gövden başta bu oluşmamış sefer böyle işte. Derken havadan aldığı kavanozluğu gazı, güneş ışınlarıyla içindeki maddelerle birleştiği bunlar muhtemelen tabi, güneş tabi ayrıntıları. Ne oldu şimdi bunlar? Oldu, sebze oldu, meyve oldu. Oldu, huvbat oldu, oldu muhtemelen. Işte. Oluyor mu? Oluyor işte bunlar muhtemelen. Bu, yani. Topası oluyor bunlar işte onlar böyle. Görüyor musun? Onlar böyle işte bak. ya Kuru topaktan yağmur, sürü, ısırı, çamur oluyor. Bir mama kıvamına geliyor. Yani tüyünü emeceğe kadar bunu bitkin, emece yapıya, kıvama geliyor. Yani, böyle. yani su az olsun yine olmaz böyle. Katı yine olmaz böyle şey. O kıvama gelecek. Topak döyacak. Onu bir türlü emecekse bunlara böyle. Bu ne oluyor? Bunun içerisinde o ağaç bir fabrika. Gıda fabrikası fabrika Ham Hammaddesi toprak ve su ve güneş enerjisi ve karbondioksit. Ne oluyor buna işte? Elmalı, armutlar, muzlar, portakallar, karpuzlar, kavunlar, çilekler, muzlar artık her çeşidi Çeşit. Onu geliyor bunlar bunlar. Yenilmesi olmaz mı? Olmaz. Yiyecek insanlar bunları elbette. Yani. Allah kulu mecbur ediyor mu buna? Mez... Allah'ın birisi de el cebbardır. El cebbar, cebir. Mecbur et böyle. Kul mecbur. Gece kalka su içer, yatağından kalkar, öksürük eder böyle. Hiç mecbur yapmıyor mu? El cebbar. Cebir, yer çekimi cebir kanunu bağlıdır bak. Acıkın insanı dayanamadın. Acıkın insanı artıyor böyle, dayanamayın insanı böyle. Kişi bunları yiyor. Ne oluyor bunda insanın içinde? Tabii sindirilenlere bunların. Kana karışıyor. Hücre oluyor bunlar. Hücre oluyor bunlara böyle. Ürüm hücre oluyorlar böyle. Sonra dörü oluyor bunlar. Erken dişlerin hücre, birleşince bunlara da böyle. İlk insanın temini atılıyor. Ana kanında muhterem işte böyle. Ana karnında tabii, bu. Tabii. Yani kısa özetlemesi şey bu. Aslımız toprak muhteremler. Yani bunu göze görüyor, bilin bunu kabulleniyor. Herkes bunu biliyor muhteremde. Aslımız toprağı böylece. Aslımız topraktır. Ölünce yine insan toprağı konuyacak. Konu işte böyle. Koyuyoruz mesela, bizi koyacaklar toprağa. Her tabii dönecek. Ondan sonra ikini yaradığı işte demeli. aşaması kabirden kalkış böylece. Kabirden kalkış, sur, sur, sur üfülecek böyle, sur, ses, geri göğü sallayan korkunç bir ses böyle, dağları parçalayamıyor bir ses böylece. Atomların kiması birleşimleri de dört şeye bağlı, biri de ses muhtemelen, gürültü, hareket, ses, ısı, atomların kiması birleşimleri. Bak Rabbim sur var, sur, İsa Aleyhisselam bunu üfleyecek. Her insanın kendi toprağı birleştiği orada ne olacak? İnsan bedeni hazır, yer altında hazır. Üfürünce ruh, her ruh gelecek, bedene girecek muhteremler, Gelecek böyle, kalkacak. İşte o anda yani ölümden de daha zor, kabirden daha zor, kıyametten daha zor, kabirden kalkış muhteremler, Kabirden kalkış böyle. Kabir Çatlıyor, atıyor dışına insanları, canları dışına atıyor. Rüyam böyle, ana baba gönü, dünya değişmiş. farklı bir dünya, dümdüz olmuş, dağ, tepe, deniz, orman kalmamış. Gümüşümsü bir ma maden, metal olmuş böyle. Güneş yakmış dünyaya, çok muazzam büyümüş. büyümüş. Güneş muazzam yakıyor, yakıyor, yakıyor, kısırıyor. Her insan öldüğü şekerde kalbine kalkacak nasıl ölmüşse. Nasıl ölmüşse, namazda ölmüş, namaza kalkıp, böyle kalkındı. Kronkron ölmüş, okuyarak böyle. Hangi ayet-i kalmışsa ona devam edeyim. Ben size ki, kul huallahu erhad dedi, Allah-u samet derden böyle kalkacak o böyle. Herkes öyle gibi kalkacak. Tabii Allah korusun içkilerin de var böyle. İçki masasında ölen var böyle. Fuhuşta var böyle. Kumarda ölenler var böyle. Şunda bunun ölenler var böyle. O öyle karşı Allah korusun böylece. İşte olana gelecek melekler ama sakın ha, sen korkma, korkma, korkma derim. diye ki meleklere ellate khafu ellate ella aslında en velabur'a burada var. Bunu sakince ama gelince idgamlı bir birleşiyor burada Ella oluyor. Tabii asli bilmeden ama verlemez bunlara. Bir de burada harfije b vardır. Yani bi en yani şununla şu sebeple geliyor demektir. Elle tehafı, sakın hafı, korkmayın. Önce ölüm halinde böyle. Ölüm halinde artık öleceğini bildi. Ölüm korkusu canına vurdu. Seker birini karıştırdı. Artık şaşkın, pişman, nadim böyle çılgın hale gelmişken içine gelmiş şu anda. Ölüm halinde onun şehit ızrafları Gelir rahmetlikleri. Elle korkma sakın sen korkma. Sen korkma sen. Neden konu geleceğinden korkma? İma öleceksin, sen korkma öyle. Yani. Vela tas mahzun da olma, hüzünden mi? Sakın böyle. Yani. Geride kalan üzülden mi? Üzülen mi? Yani Yapan olduklarına, hatta geride kalanlar çoksa üzülme. Hani bu düşünce bu şekilde. Geride kalan üzülme, sakın sen korkma. Korkma. Ve bir şurayı ve bişirir ve sevin, müjdelen. çok şöyle, rahata gel. Kendinize böyle bir cennetini de kuntum tu'adun. O cennetini sevin ki kuntum tu'adun, size vaat olunduğunuz cennet var ya, böyle Kur'an'da size peygamber verdi, cennet, onunla sevinir müjdelen böyle. Yani yerin cennetlik. Ne olacak? İşte insanın en büyük bayramı İnsanın özü burası muhtarına. Yani ölüm anında rahmet melekleri tarafından rahmet melekleri çok böyle. Güler yüzlüğün duruş yaşında insanlara böyle sempatik ünsiyet veren insanlara yakınlık veren o kadar şirin melekler yana geliyorlar. Sakın, sakın üzülme. Üzülme. Valdonların cennetik, sen cennetiksin. Rahmetler. Alınca bunu artık en büyük bari Dünya hepsi kaldı böyle. Diona osla kıymeti var böyle şey. Her şey kaldı, seviniyor. İkincisi tabii kabre girince yine geliyorlar, korkma derken orada yardımcı olacak yine kabrinde. Üçüncüsü de kaba kalktığı anda başka kalk zamanlar emirtebine yine geliyorlar. Nahl evli aykum. Diyor ki melekler bunlara şimdi nehni bizler evli aykum bizsini beyinizdik. Dostunuz sizsiniz. Fil hayat dünya ve fil ahire. Dünyada ahirette de. Bu millete insanlar beraber. Rahman melekleri. Eğer insan iyi insansa onlarla beraber Yalnız her insanın kalbinin sağ kapağında bir melek vardır. Her insanda vardır böyle. Sol kalbin kapağında da şeytan vardır. Karşılıklı böyle şey. Melek ilham eder buna doğruyu. Şeytan bunu çalıştı çalışır böyle. Burada bütün mesele gönül meselesi. Kişinin gönlünde ne varsa gönül oraya Meyleder, oraya eğilim yapanlar derimler Şimdi dünyada mesela bu her zaman yaşanıyor, açıkta bu yaşanıyor bile bu. Mesela günümüzde ekran çıkayı bir sapın biri, biraz sapıp sapıkileri söylemeye çalışır. Bazen insan namaz okular ve kapıldır da ve ömrüye gitmiştir de, figürler belki de. Ama kulak dinler onları be. Ha bak duruşu öder mu böyle. Bak onun gönlü şeytana ne böyle. Kimin imanı kamil ise gönlünde Allah sevgiyleleşmiş yerleşmişse gönlünde dilediğine. ise onun gönlü bir tepki gelir böyle. Cahil olsa yani köyün çobanı olsun daha başlıcası böyle tek bir şey, sade bir şey duyması bilmesin böylece. Ama gönlümünü kabul edememez kabul edememez böyle böyle. Yok, bu, bu yanlış, bu da Ona göre bu tepki yapalım, bu şekilde böyle. İşte, dünyada hepimiz elhamdaki kalbimizin sağ tarafında bir melek var. Bu ilham verir. Mülhime denilen melektir bu. ilham verir böylece, iyiliği verir böyle işte. Namazını, şusunu, bu iyilik yapmasını, hep bunları iyilikte ilham eder böylece. Ama kişinin gönlü fasıksa, yani artık kalbi kararmışsa, imanı gönlü ilmemişse o bunların meleği ile dinlemez zaten Onda ona ağır gibi sık onlar onu vereceği. Şeytan meledir Allah korusun böylece. İyi ki burada bir sizin beyinizdik. Dostunuzduk, beraberdik dünyadanda da. Bunlar kimler? Meleğe dinleyenler bunlar muhterem beyler. Dinleyen böyle şey. Melek ilhamı karmaşık bir doğuş değil ama. Böyle. Yani İlan karmaşık bir doğuş değil muhterem beyler. Kim bir şey yokken, yokken birdenbire melek ona bir şeyi kalbinin gönlüne aksettirir böyle. Sanki sözlü gibi böyle. Ama bir anda belki 50 kelime aksibeden bile eder böyle şey. budur böyle Mesela biz konuşurken zaman işliyoruz değil mi böyle ya? Kişi bir yolda karşılaşıyoruz birisinde. Mühim bir konumuz aramızda bir şey var. Arkadaş durum evet çok mühim bir şey var ama şimdi vaktin yok. Sonra konuşuruz. Hemen söyle bir anda, söyler misin İlan böyle? İnan bir var. böyle. İlan anda bir anda yani 100 kelimeyi bir anda günümü duyarım ben. Ki Anlar bunlara yani bunları işte kimin gönlü temizse bunda eli kulüp derler bunun eli kulüp derler bunlara. Kim gönlü temizse onlar her işte gönlünü dinler bunların. Bunlar. Gönlüne böylece Ne gelir gönlüne. yola gidecek, işi şey yapacak, her ne yapacaksa böyle bir gönlüne şöyle dönürdür. Yok, gönül istemiyor, gönlün sıkılıyor. Onu yapmaz muhtemelen efendi, eli kulübü bence. Buna danışırlar, bunlar danışırlar. Yaparsa ne olur, mutlaka başına bir şey gelir muhtemelen efendi. Mesela yola gidecek bir yere, sebebi uzak bir yere gidecek böylece. Gitmesi belki de lazım belki de. Veya biri ısrar ediyor, illa gidelim derken kendisine. Ama şimdi gönlüne bakıyor, gönlünü istemiyor efendi, sıkılıyor efendi. Yani ben gidemeyiz yok, ısrar ediyor, bastırıyor, zorlama yapıyor, bunu kıramıyor. Ama sonra pişmanlık olup O yüzden hayırlı gelmesinler efendim. Mutlaka ehli gönül ama temiz gönül sahipleri onlara melekli ilham gidiyor onlara o tarafından. Velekün fîha sinişim me melekler. Fiha orada o cennette var şimdi. E mücdüverler cennet üstünde. Ne var cennete şimdi bakalım. bak. de Nedir? cennet var. Melek misli için var. Fîh-i Aciennet'te maa. Bir bak maa'rı burada ben ben böyle. 50 isim mevsule diyoruz buna, maa'yı mevsule. Öyle şeyler var ki, bir tek maa'rı böyle böyle. Öyle şey, öyle şeylere var ki, teştihi ennefü çekiyor. Teştihi ennefü çekiyor. ne istiyorsa, hepsi var bu aralarında. Yani sayman gerek kalma onlardan. Beylem beyler bu en husukun. Nefsiniz, gönlünüz ne istiyorsa, yani beden, nefis, ruh ne istiyorsa, ne istiyorsa yani hepsi hepsi orada var. Ruh ne istiyor? Huzur istiyor beden, beden. Nefis evet ister böyle, işte malı ister, mülkü ister, sırayı ister, köşı ister, konfor ister, durumdan ister istene nefis böylece. Ama ruh o takım almak. Böyle. Huzur böyle böyle. işte bu böyle. Cennette hepsi bunlar abi. Huzuru buluyor. nefise de işini buluyor. Ne biz nefis, mesela nefislerimiz böyle, nefis olarak da böyle? Önce ölümsüz hayat işleyen ölüm olmasa. Yani ölüm bahsedildi mi? Hatta mesela kitapta var, ölüm ve ben bir kitap yazıyorum mu Ben kim bakıyor ölüm onuca? Ben ona sevmem böyle korkuyor ama tam hoşlanma, ölümü sevme. Eğer ölmemek elindeyse ölümü anma böyle. Halbuki ölüm herkese lazım bu konu, herse ölecek. Ölecek. Ne gerekiyor? Hazır gerekiyor bana. Hazır gerekiyor bana. İnsan ne istiyor dünyada? ölümsüz yaşam, hayat olsun böyle. İmkanı mı dünyada buna? Yok. Adem'e, günümüze kadar tek bir insan kalmamış. Ormanda, mağarada, yer, yer üstünde kalmamış. Yani tek bir insan kal Unutup kalmamış. Unutulup yani kalmamış. Her insan ölecek. Böyle. Bu dünyada imkanı yok. Dünyada ölümün çaresi olmadığına göre, herkes öleceğine göre, ne insanlara bu iştek verildi acaba? biz Allah bu isteği verdi. Ölümüzü hayat mı Biz istek verildi bu. Fıtada verildi böyle. Neyi verdi bu elhamı bunu? Böleviye bir, bir ördek yavrusu kümese çıkar. Kişinin bahçesi vardır. Meraklıdır böyle. Ördeğe kuruk yapmıştır, yatırmıştır. Ördek yavrusu kümesle yumradan çıkar. Ördek oldu böyle şey. Kümes geniş. Yem de var ama o hayvan tatmin olamaz. yani bak, bak. Daha yumurta yen çıktı kümeste. Her yem imkanı var önde. Kümes tertemizdir, iyi bakılıyor. Ama ördek havasına tatlı alan olmaz. Ne istiyor Su. Dere, bataklık suları yani böyle. böyle. bir yer var mı? Var ki Allah'ın duygu görmüş atalar yani böyle. Maşallah, kişi kaldırmaz bundan. Yani Maşallah böyle. Hele yani olmuş Allah bunu kaldırmazdı kaldırmaz, yani Ölüm sayat var mıdır hanımlar? Vallahi azim işe var mıdır? Ver şimdi öyle Bizim öyle bu duygu bedine göre kuzu mesela ahırda doğar. Ne işte böyle çayır çimen ot taksa böyle geçsin ver hanımlar öyle. Önlerken ne verirsen ver fayda yok tatmazım hanım. Evet yarın tatmazım kanı duyuram böyle. Ne işte o kuzunu böyle şey çıksın böyle çayrı oradan bir ot alsın oradan bir ot alsın böyle ona alsın. Uyazsın, biraz koşsun, altta zıplasın, nasıl böyle. İnsan ne istiyor? Ölümsüz bir alem istiyor insan. Hayat istiyor, ölümsüz. Var mı böyle bu alemde, kanatta? Var. Nerede bu? Yatışı oturuyor. Böyle. Ölümsüz böyle. Ne istiyor insan sonra? Hastalık olmasa. Hastalık olmasa. Kişi bakıyor, bir işi ağrıyor, bir gözü ağrıyor, midesi ağrıyor, yedi dokunuyor, ayanda ağrı var, romatizması var, göbeğinde kum var, şunlar bunlar var, safrası, safrası var, şunlar bunlar var. Hastaneye git, doktora git, ameliyatı, ilaçtı, iğnede şunlar, kanal tahlili, şunlar bunlar bir tanıştı kaldı. Tarfın. Bunlara gerekiyor bunlara. Varam böyle bir yer. Var Adı cennet madem cenab-ı hak. Cennete hastını götürerler. Kimisini kimisini götüremezler. Ya başarısı Diş ağrısı, diş çıkarmak, diş yürümesi, göz ağrısı, organlar hiç yok böyle böyle. Romatizma hiç şey yok böyle böyle. böyle. Ne insan yine fıtratar her insan istediği böyle. Yaşlanmamak. Yani benim gibi yaşlanmamak fıtratı <gülüyor> Devamlı genç olmak istiyor insan böyle. Genç olsun, cinde olsun böyle. İstemez, yürüsün, koşsun, işini yapsın. Cinde olsun işte insan böyle. Bunun imkanı dünyadan böyle. İmkanı bu muhtemelen böyle. Ölme işte bilim, teknoloji uzaya fırlanmış zamanımızda şunlar, bunlar var. Olsun Tıp profesörü, Tıp profesörü, mesela akıl, herkese akıl veriyor böyle. Bakıyorsun ki mesela o da yaşlanmış yaşlanmışlar. Tıp profesörü muhtemelen böyle. Saçta ağırmış, dişlere dökülmüş, yüzü buruşmuş muhtemelen böyle. İki bir olmuş, nefes alıp veriyor muhtemelen. Tıp profesörü muhtemelen beyle. O da hastanede da yaşlanıyor hem böyle bir yer var muhtemelenler. Yani ölüm olmayan, hastalık olmayan, yaşlılık olmayan, yani genç kalan bir alem var. Allah'ın bize bu dünyada yapmış böyle. bir alem var elbette. Nedir bu adres? Cenakuz. İnsan neyse şöyle öğrenmesi bir gene bakalım muhteremler. Bir de hava koşulları. Hava şöyle kapandı bulutlar geldi mi? İnsan göllü kapanıyor. Hava açık olsa böyle. Soğuk da olmasa, sıcak olmasın ama. Of demeyelim böyle. Telemeyelim. Başta da güneş bulmasın. Sığat da olmasın. Üşümeyelim de ama böyle böyle. Aynı iklim olsun, ılıma iklim Her zaman aynı, devamlı, sabit olsun. Bu denede ne de? Cennette muhtelenir böyle. Cennette be. Gece de yok. Gece yok böyle. Hep gündüz, hep nur. Enerji kendisinden cennetin böyle. Dünya güneşe bağlı değil. Dünyamız bağımsız değil. Güneşe bağlı. Güneş al götürü bir yere dünya hep bitti. Cennette gece olmadığı için hep gündüz olduğu için oradan cennette zaman dilimi yok şimdi cennette. Zaman dilimi böyle. İşte bir hafta önce, bir ay sonra, bir ay önce yarın yok. Unutmaz konu böyle. böyle. Hep aynı an Aynı Cennetine ne var? Daha yer çekimi yok muhtemelen bak. Cehennette yer çekim yok. Bak. Yer çekim yok böyle. Kilo sıfır. Ayak uyuşmuyor. İnsan yorulmuyor böyle ya. Yer çekim yok. İsteyen yürüyor. İsteyen havada uçuyor. İsteyen yaslanıyor divanına. Onun arabına gidiyor böyle. Yani cennette araç yok. Otobüs, tren, uçak, şu yok böyle. Ona bileyim giden böylece. Herkes kendi bedeniyle, kendi bedeniyle kendi eşyalarıyla ne yapıyor? İstediği hızda. Melek hızıyla ama. Işık hızı değil böyle. Işık hızda hiçbir şey kalıyor melek hızın yanında böyle. Sıfır kalıyor böyle. Melek hızıyla istediği zaman da böyle. Dünyada bazı açlar var mesela günümüzde. Açlıktan hastalığı öğrenimler var böyle şey. Bir de tokluktan hastalığı öğrenimler var. Tokluktan. <gülüyor> Bak, dünya zıttı alındı yani. Toklutan hastalıyor. tokta ölüyor. Işte fazla kaçırdım böyle, şu dokunup bu dokundu, e kendi frenleyemiyor, fazla kilo alıyor, kalp krizi oluyor, şu oluyor, bu oluyor, tuzu bırakamıyor, şekeri bırakamıyor ve kilo almak diyor İşi i̇şte cennette dokunan diye bir şey yok cennette muhtemelen. Ne yersen ye. Veren bulacak, şöyle işte kilo <gülüyor> veşrebü heni anm, yuma kontrim bu, bunu Bu işhalbı divergent işortan. Niayet. Kulu yiyin, kulan yiyin. Yiyin, yiyin, yiyin kulu. Ve işte biçini böyle, böyle. henien bakın. Henien offe hem sindirerek böyle. Hem sindirerek, sindirerek böyle. Şimdi dünyadaki kişi şey bir yere gider ya evinde mesela bir şey çok canı ister ya da açıkmıştır. Eve gelir hemen şapuşumuş şey düşüyor böyle. yer yaramaz. 20 dakika sonra eyva çok açmışımdır. Hem anlamaz ama yani. 20 dakika sonra beyin doyurmuş sinyali veriyor. böyle. 20 dakika sonra beyin doyum sinyali veriyor. Eyva çok açmışım diye böyle başı dire mi, erme yok şu maden suyudur, sodadır şudur, budur artık böyle bakmut yani, yani. sevdiği şeyi aldı, yaptı, yedi. Ama şimdi onu dert oldu. Böyle böyle. Dokurması yarım böyle, böyle. Bir de kilo olmak var dünyada. Küle almak var. Her doktora gidiyor ama küle alma, küle ver, küle ver, küle alma böyle. Ne gidiyor kadınlar mesela, kadınlar biraz da böyle şeyli mesela. Mesela bir de ameliyatı mesela uzun zaman muhteremler. Halbuki bunun çaresi var. Tıbbın ne biri var bu? Ne bunu taş koymak bu? Taş mı? Eğer onu taş koyarken onu taş koymada, taş bed, düz bed, taş koyma böyle. Yani bugün de bu yavaş yavaş bunu Avrupa'nın kabulü bunu böyle. Yastı düzgün taşı. Mide midene bağlı bu şekilde. Bu mideyi topluyor. Mide biraz büzülüyor. Kişi doyunu anlıyor. Kişi mide açıkken ne oluyor? Genişliği mide, erasteki mide açılıyor. Anlamış e, anlar mı doyduğunu böyle. Bir de oturma usulü muhtemelen sohbuda bak. Oturma usulü nedir böylece? Ya düz çöküp, ya bir an dikip oturma şeyi böylece. O zaman ne topluyor mideden kurtarın ama otuz insanda yanmazdı. Böyle oh, geliş şöyle, Oh, mide daha üç genişliyor. Bu sefer. Hep de bunlar sünnetten kopma. Ceza bunlar. Kopma. Fazla kaçırma, Ne de genişliyor. İyi tabii genişleyince aç ya şey doymuyor bu sefer. Dolmuyor mide bu sefer. istiyor mide bu sefer. Veriyorsun veriyorsun bu sefer. Ne olur kül al, bak, al, al bakalım. Onu hastalıklar. Bunda mide tabii sindirim ya kana karışıyor, zehirle karışıyor organlara arttıkları gidiyor, şu bu oluyor derdine derdine derdine cennette külü veşrebu henniyen kulağım yiyeyim ben cennette mevşim yok cennette işte bağa gelse, kiraz çıksa, du çıksa şu çıksa yok mu yok böyle. her zaman her meyve hazır böyle. hepsi hazır abdelerinde, her zaman hazır orada Bucek, şekilde melem kulu yiyin. Para yok muhtemelen evladı. Kaza yok, çarşı yok, seyir yok, market yok. Muhtemel. Çalışmak yok. Kim çalışsın orada muhtemelen? Neyi çalışsın böyle? Ev kiraj yok ki. Eşi almak yok, elbise almak yok, çamaşır yıkamak yok. Bir şey yok burada böyle. Her şey bedava, bol bol bol ama. Bol bol bol muhtemelen. Kim orada berber olsun dediler. E kim taşısın böyle? Peki ne olacak? Diyim yok tamam da. Aynı kalırsın tamam da. Tırap bilmiyor zaten yani tamam da. Oysa tırap makası var kesmek için. E, kim olacak tırap makasını? Kim saçacak bunu? Yanıtla. Diyim tamam da. Saç eklenir, saç sakalları, kalın saçları bir şey. Tırap da bilmiyor zaten. Yani. Aynı kal ben hep aynı böyle. Hep aynı. Yani kesmek yok, şu yokmuş zaten onlar beraber. Çalışmak yok, olmak yok. Yiyen işin kullanan bunu. Hen yiyen, hemen sinirin böyle. Mide gitmiyor böyle. Mesela damak tadı, zevk için bir yerin böyle. Hiç yemesini yiyin geçiyor insan böyle. Sırf damak tadı için kullanıcı bunları. Tabii herkesin ameline göre tatlı bir meyveler gıdaların böyle. Mesela biri ziyaretine gidiyor, arkadaşları ziyaretine gidiyor böyle. Tabii onun... O ağaçlarından top getiriyorlar, kuruler böyle, gülmanla getiriyorlar öyle koyuyorlar bu şekilde. Bak Allah Allah ya senin gülman daha farklı her mamur be, onun kokusu böyleinki başka mı böyle? Bakıyor tadı mı başka böylece? Neden ameli biraz daha tatlı mu bak böyle? Dünyada aynı cami gitmişler, aynı namazı kılmışlar, aynı imam uyumuşlar ama herkes farklı ve gene? Kim böyle erine gerine gider böyle küsala melam diyor tembel tembel gider böyle ehe, gerine gider o toplumun bilmesi şunu mu kendi namaza veremez, öbür de canı gönülden böyle gönlünü, kulağını oraya verir, zevkle, feyizle namazını kılar, ne olacak bunun da cehennemin köşkü stari daha parlak mustilerimler, evcza daha güzel olacak olacak böyle, ne de farklı olacak bunların da. İnsan ne istiyor dünya uçmak istiyor uçmak muhtemelen havada uçmak böyle böyle. Bu arada dünyada yok e, uçak biliyorsun ama hürdelsinin, tenizin içinde işte böyle. Uçak da ne olacağı belli değil ama Abi, bir kuş çarpıyor mesela uçak bir kuş çarpıyor <gülüyor> uçmaya cüce aşağı iniyor. yeter yani. bir kuş çarpıktır hedefe. Orada uçmak da cennette uç böyle uç böyle. وَلَكِ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ وَلَا بِيُّنَ Neyse hepsi var. Dur, bu sanat tabi azı bunlar tabi böyle. Azı bunlar böyle, hepsi var. وَلَكِ فِيهَا vesin sinir orada var. مَا تَدْدَعُونَ ne isterseniz, ne çağır isterseniz bunun dışına da böyle. Bu insan bunları bilemiyor burada. Orada bilecek bunlar bu türüne. Hepsi var canat tabi böyle. Yani var var var, yok bir şey bunlar. Ne istedi insan? Hepsi burada böyle. min gafur rahim. Bunda nedir? Meyla nüzülen Düzülen. Düzülen. Düzülen. azlanan misafir hazırlanan bunlar. Kim tarafından? Min gafur rahim. Gafur rahim Allah tarafından. Bunlar gıdalarımız için yaptımlar. Evi, köşkü, sarayı heş hazırlanan bunlar. olanlar. Her şeyin daha bir bedeli var ama. O da anlattı her bedeli. Her şeyin bedeli var ama bedava değil değilim böyle bir şey. Yenetim bedeli var. Yalnız Mevlam bize bu bedeli ne yapıyor? Mevlam bize onu taksitle alıyor. Taksitle. Topla edilmiyor bu yönetim bedeli. Taksitle. Nedir? Günde beş vakit namaz. Beş taksit gündem. Sabah her gün beş taksit gündem. Sabah namazı kalıyor, Tamam diye taksit çtırdı. Öyle kıldı, öyle tak çtırdı. Sende bir ramaz oruçla böyle bak Mustafa öyle. Ömür haşta bir defa ne bunlar? Bunlar taksitler benim oğlum böyle. Ben, ben. İşte kim bunları yaparsa helal duayla tabii gönül evlere beraber olursa öderse burada bedelini peşin olur. Peşin ama taksit de ama. Birden bir diyor bunlar da böyle. Ödersen bunları peşin oluyor. ya, yeri cennette olmuş oluyor. oymaram. Ve cennetin maniyeti var şimdi muhtemelen. Yani yönü var. Ve oraya gelen adlı kısal inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da cennetin inşallah manevi yönüne bakalım. Her insan cennete girerken kapıda bir karşılama olacak önce. Karşılama. Kim karşılıyor? Melekte karşı. Tabi cennetin ucu, ucu yok. Birlik göklü için aldırıyor böyle. O kadar büyük cennet. Ne kadar karşılıyor bunları? Alıyorlar, gel bakın diyorlar, onu makamına götürüyorlar. Böyle. İşte bu senin köşkün. Diyana büyük muhtemelen. Böyle. Bu köşk senin böyle Bu sadece senin sarayın. Böyle. Ağaçları, tuğba ağacının dalları, meyveleri, akrasuları hepsi böyle üzerinde. Böyle. Cennette evlilik var muhtemelen. Böyle. Tek ama onca da böyle. Cennette herkesin İş Herkesin işi olacak muhtemelen böyle. Kimi görecek o da insanlar eğer dünyadaki eşiyle dünyada iyi geçilmişse iki cennete girmişse beraberce o da beraber olacaklar böyle. Yani iki şartlar böyle. İyi dünyada geçilmişlerse ikisi beraberce girmişlerse o da yine beraber olacak cennete böyle. O olacaklar böyle. E Allah korusun biri Cenne gitmiş? Bir cennette. Peki ne olacak o? Mesela diyelim ki bir kadın erkeğin eşi, hanımı cehennemde. Öbür kadının da eşi erkek kocası o cennette beraber. Orada erinecekler bunlar bunlar böyle. Yani orada kim tek kalmış böyle? Dünyada hemen her çağda Kadınlar ekten fazla dünyada, her zaman eşyalı muhterene böyle. Yani kadınlar gülenmezsin muhterene ama, Peygamber'e gülersen maddetleri, Meclis'e gece, cihana baktım, kadınlar daha çok gördüm böyle Peygamber'le. Böyle böyle. Yani kadınlar dünyaya daha çok severler genelde. Modaya şuna buna cevke daha düşerler demek ki böyle. Şimdi ne olacak o zaman? Kadınlar daha çok cehenneme girince demek erkek kadın sayı işlenecek burada ortaya böyle. Kim tek kalmayacak orada? Tabi oradaki evlilik artık ebediyet alemi. Böyle. Birbirini sevecek orada. Böyle. Yani kadın için tek erkeği bilecek Erkek eşlenmeyecek. Sonra ne olacak orada? Yakınları arama, yakın arama. E, mezarda insan yine görüşür hollar, azat olmayanlar mezar aleminde görüşür hollar genelde. Bir giderler, bir ara girirler, toplanırlar. azaptı olmayanlar ruhlar. Fakat sürfürüldüğün mahşerde nefsi nefsi maşerden muter. Allah korusun muter, nefsi böyle ya. Yani. Güneş altında, izdiham Ter, bunallığım, kalabalık, beyin kaynıyor, tabandan yerden ayak kaynıyor böyle. Üst üstüne böyle. Ağaçsızlık, ölüm yok ama. Sultaniyahis'in artık o hale gelmiş gibi bir damla suyu her şeye verecek. Yok ama adam böyle. İzdiham böyle, ayak kaynağı değiştirecek böyle. Ter, ter, ter böyle, katına gibi, bir, siyah. Ter döküyor Amel defteri de alacak, mizana gelecek, hesap verecek. Orada nefsi, nefsi muhtemelen var. Orada kimse, kimse oradan aramayacak mıydı? Surat-Sırat köprüsü var. Surat köprüsü. O da aynı şekilde böyle. Altı cehennem böyle. Üzerine kurulmuş. Bir ucuna, bir ucuna kadar böyle köprüsü. Oradan başlamayacak geçiliyor. Tek yol cennete giden o oh, kusuk kokuva. başlar böyle. Oradan geçiyor böyle. Peygamber oradan geçiyor böyle. Ne var ki? Ona tabii işte kızıyla geçiyorlar böyle anlar böyle. Anlamıyorlar onlar bunu böyle. Allah korusun Dünyada, günahtı arınmayanlar dünyada. Yani ne olacak ondan? Diyenler böyle. Yok faizleri şudur, budur artık, gıybettir mesela. Hele gıybet böyle yener. Yani. Boşu boşuna büyük günah ama, günah kebair ama gıybet etmez. Onu bunu çekişim arkasından. Ne gülah, sabahın lazım bunlara bak. İşte kim dünya arınılmasa günahtı aranlarından tebriz, öldürse Allah'ı korusun. Kabir azap olacak, mahşire bulunuş, yabancı çekecek, sonunda Sırat yanacak bunda günahları, Sırat Köprüsü'nde yanacak bunda. Yanacak, Sırat Köprüsü, arınma yeri böyle, Sırat Köprüsü böyle, böyle, arınma böyle. Kişi yükleri var günahları sırtında, hızlı gidemiyor böyle. Bir adam atıyor, ailelere geliyor, bütün yerden, sarı yoldan yanıma başlıyor, ahma figanlar yere düşüyor, kapaklanıyor, yine kalkıyor yanında üşüye kalkıyor. Buna göre günahı az olanlar çabuk günahları eriyor, bitiyor. Eşi bunlar böyle. Günah çok olanlar Allah korusun böyle. Belki bin sene, iki bin sene böyle. böyle. En az üç bin sene en son geçen böyle. O da geçti mi bir de geçeyim olacak böyle. Geçeyemeyenler cihazlar cihrenim çekiyor. Cihazlar çekim gücü var. Günahları çekiyorlar yani böyle. Bir olmaya çekemiyor. Girav çekemiyor. Nasıl mutlu seyir çekemiyor Mutlu böyle. Kağıt çekmiyor mesela doktor böylece çekemiyor böyle. Çekiyor bunları. İşte orası da geçten sonra cihate girip girden sonra herkese böyle yeni yerleşiyor herkes böyle. Oh, bir an böyle. böyle. Köşklü sarayı Ağaçları, akarsılları artık, meyvaları, o kuşları böyle, o güzellikler, o köşkünün görüntüsü, rengarenk mücevherden. 70 kat, her katında 70 oda, her dışı dayalı. Toz yok Her şey hazır, her şey bol bol bol. Üzerine tarzsana da tuba ağacının dalları salmış Üzerine savmuşlar böyle. Divanda konmuş altından gümüş, ceniz raklarından kurulmuş peşlerine oraya yatıyor. İşte aklına gelecek. Ya beni doğuran bir annem vardı benim. Benim babam vardı. İşte oğlum vardı, kızım vardı, torunum vardı, yeğenim vardı bu şekilde. Amcanım, dayım vardı böyle. Yani kim dünyada kimden daha çok seviyoruz aklına gelecek önce böyle. Akraba olur da ama bazen uyumama akrabalarısı olmaz bazen. Yolları farklı olur. Aklına gelecek. Hemen kalkıp arama başla bu sefer başta gitmeye, tabii hızla gidiyor böylece. Tanıdın rast geliyor. Arkadaş komşusu o, sen burada mısın? Buradayım. Ne zaman? Şöyle şöyle, şöyle tabii görüştü, konuşuyoruz bunların da. Annemi gördün mü senin, babamı gördün mü? Baban da biz mesela komşusuzdık ama sonra bir üfürdü -üfür bir, bir daha görmedim onu. İşte kiminci başta karşıdan gördüm. Bu şekilde tabii arayacak böylece. Bulan boya müteremler. Bana bulan, bulan Şimdi öyle ki mesela bir insan annesi babası arıyor. O annesi babası var ama on annesi babası var. Neden noktanıyor adam aşağı noktanıyor yani. Bu kişi oğlunu kızı arıyor. Oğlu kızı olur kızını arıyor. Tamamdır. Yani. Böyle ta son insana kadar <gülüyor> devam ediyor. Bulan gayet mutlu artık adamlar böyle. Yani annesinin babasının cennette olduğunu bilen bulan, oğlunu, kızını, torunu, yakınlarını, yeğenlerini böyle, ablaka, dayıları, yakınlar siseyi böyle bulanlar, o oh, ona mutluunda. O biraz tarman arttı. O bu şekilde böylece, Allah aşkına elhamdülillah, Allah'ın almak o dünya böyle, muazzam istiymiş bunlar içerisinde. E bulamayan var muhtemelen üçler şey böyle. Üç tane oğlu var mesela, biri yok. Nerede o? Cehennemde almak olsun İki kızı var, biri yanında, biri yok. Ve cehennemde yol ayrı varsa. Aile korusunu vereceğiz. Ondan sonra cennete başlıyor. Sohbetler muhtemelen başlıyor. Sohbetler artık böyle. Sohbetler. Toplanıyor Müslüman Arkadaşlar, dostlar, Allah şimdi birbirini sevenler, toplanıyorlar. Dünya anıları böyle. İşte Hatırlıyor musunuz? Bak günü filan sohbete gitmiştik. yere ziyade gitmiştik. Filan kable gitmiştik. İşte filan de cihat yapmıştık. Şöyle yapmıştık. Bu şekilde anıları bunların. Sonra ülemaların sohbetleri daha büyük kalabalık, yoğun oluyor onların böyle. Onların mali sohbetleri pek yüzyıl sürüyor bir sohbet, yüzyıl. Zaman yok. Yerçekim yok. açık yok böyle. Manevi ruhsal feyiz böyle, zevk dineniyor dinleniyor. Evliyaların sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, peygamberin sohbetleri en son en büyük sohbet peygamberin sohbeti Hat-ı Enbiya'dı. Sekiz cennet var. En üstü alası arşın altında. Adı Firdev cenneti. Firdev cenneti. Orada peynir makam. Makan Mahmut'tur. Haber gelecek ki Hatem Ünbiya'nın sohbeti var bugün. Yani gün yok da sohbeti var tabii tablada. Bütün peygamberler her peynir ümmeti evliyalar, sahabeler bütün toplanacaklar. Ehliyemi toplanacaklar. Tabii alan geniş bu anında. Kimiyle kaç trilyon Sayılır böylece. Ayak uyuşmuyor, güneş çarpmıyor, yağmur yok, çamur yok, açıkma yok. Hiçbir şey yok orada böyle. Gayet rahatça. Peygamberimiz dünyada görenler, sahabeler. Tabi uzun zaman görememişler ama ölümden sonra. Onlar şimdi dört gözle böyle Alışmışlar alışmışsa görmeye. Resulullah'a bir görelim bakalım, cenayetli gözle görelim bakalım. Peygamber'de görmeyenler ama sahabeden onu dinleyenler. Birinci ağzından dinleyen, sahabeden dinleyenler böyle. Onların merakı başka. E bize kadar geliyor elhamdülillah bu şekilde. Biz dünyayı görmedik. Orada inşallah nasıl birisini şey, i̇nşallah. i̇nşallah İnşallah böyle. <Gülüyor> Cennetin tabii tabi özellikle dünyaya benzemiyor. Başka alem, orada başka düzen. Ne gibi? İşte mesela burada büyük bir alanda bir müthilik oluyor, bir şey oluyor. Eğer olmasa olmazsa, seç cihazı olmasa ne oluyor? Konuşan kişinin sesini yandaki gazı duyuyor, daha görüyor, arkadaki bunu göremiyor bile. bile. Duyamıyor duyamıyorlar bile, bile. Ama bu bahsetmiyor. cennette bu olay olmay Cehennet muhtemelen bile bile. En yakındaki nasıl görüyorsa uzak, öyle görüyor böyle. Belki 10 bin kilometre mesafede, 20 bin kilometre mesafede belki de uzakiler bile. 10 bin kilometreden Aynı yakındaki bir görüyor. Aynı saygını kulağına söylüyor. Tabii böyle. böyle böyle. Peygamber sohbeti doğalca Kur'an tefsir mutlendi. Kur'an tefsir alacak böyle. İlk ağızdan cennete tefsir şey yapılacak. Artık kim veriyor kaç bin yıl sıca Kaç bin yıl sıca mutlendi. İnsanlar o anda artık cennetten geçecekler. Böyle. Peygamber sohbetinde o mali sohbetinde ve sohbetinde ruhsal ziyaretleri mali fiize huzur verildi. Yani evet. insanlar göreceği Allah aşkı kemal, daha muazzam var ya. Yani Tekmili sıfat Bunu tamlar edeceğin Ne kalış şimdi? Artık cemalullah kaldıması yerine Peygamberin sohbeti olmasa kişi olmayacak çıkan çıkamıyor örnekler. Ancak Peygamber sohbetiyle ruhlar daha bir kemal olacak olacak efendim beyh kaç bin yıl böyle o sohbette konukyun tamamı olacak tefsiri efendim. olacak orada artık her şey kemal eder merteminde aşkullah muazzam muhabbetullah böyle tevhid ilahi böyle o gönüller Allah diyalmazsa bütün hücreren böyle bütün letafet Allah diyalmazsa hadi sadece işte ne iş ya Rabbi seni isteyecekler. Seni isteyecekler. Seni isteyecekler. Seni isteyecekler. Rabbi. Önce Rabbine selam verecek muhtemelenler. Yağısına geliyor böyle. Selamün kavle Rahim ya, Selamün. Mühtemelen gelecek böyle. Kavle sözü olarak böyle. Rabbine selam verecek. Rabbine verecek. Ondan sonra tabii cemalullah deniyor muhtemelenler. Bunu tabii bilemeyiz. Anlayamayız. Hayır ki bunu nasıl bundan bir Tabi inşallah orada ağaçla bizi göstereyim gerçeği inşallah muhtemelen vereceğim. İnşallah hepimiz orada inşallah bir inşallah. i̇llâtal Fatiha.